Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Emanet, Tevbe, Allah Celle Celaluhu'nun salat ve selamı onun üzerine olsun. Peygamberimizin bir hadisleri şöyledir. Benim ahlakıma tabi olmayan ve bana salatu selam göndermeyen cennetin yolunu şaşırmıştır. Emanet kelimesi, emin olmak, korku ve endişe ihtimali bulunmamak demektir. Emanete riayet edilen yerde, hakkın yenmesinden endişelenilmez. Emanetin zıttı, hıyanettir. Bu da, noksanlık, eksiklik manasına gelen hain aslındandır. Çünkü, bir hususta birisine hıyanet edilirse, ona bir noksanlık getirilmiş, yani bir şeyi kaybedilmiş olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Hileci ve hain kişi cehennemdedir. Kim insanlarla yaptığı alışveriş ve muamelede onlara zulmetmez, konuştuğu zaman yalan söylemezse onun insanlığı kemale ermiş, adaleti zahir olmuş ve kardeşliği vacip olmuştur. Bedevi bir Arap bir kabileyi met ederek şöyle der. Emaneti korumaya çok düşkündürler. Kendilerine bırakılan emanete zulmetmezler, hıyanet etmezler, zimmetlerine geçirmezler. Müslümana hürmette kusur etmezler. Kendilerine bırakılan emanet asla zayii olmaz. Onlar ümmetin en hayırlılarıdır. Ben derim ki bu göçebe Arabın met ettiği insanlar kaybolup gittiler. Biz bu zamanda sadece elbise içinde kurtlar görebiliyoruz. Nitekim şair öyle der. İnsan karşılaştıklarından kime güvensin? Doğrular doğru arkadaşı nereden edinsin? Çoğunlukla olmuştur bu insanlar. Üzerleri elbiseli birer canavar. Allah ondan razı olsun. Huzeyfe'nin naklettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şunları söyledi. Öyle bir zaman gelecek ki, emanete riayet kalmayacak. İnsanlar, alışverişlerinde birbirlerine güvenmeyecekler. Emanet sahibine teslim edilmeyecek. Kazara, birisi bir emaneti sahibine teslim etse, onun hakkında, falan ailede, emanete riayet eder birisi var denilecek. Ey kardeşim, ayetler ve hadislerle sabittir ki, Tevbe etmek, yani kötü huyları terk etmek ve güzel ahlaklı olmak vaciptir. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu şöyle buyurur. Hepiniz Allah'a tevbe edin, ey müminler! Ta ki korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız. Bu ayet-i kerime, umuma emirdir. Buna göre, kim olursa olsun, bütün müminlerin, eğer varsa, kötü huylarını terk etmeleri ve güzel huylarla bezenmeleri vaciptir. Yine, şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur ki, Ey iman edenler! Tam bir ihlasla Allah'a dönün. Olur ki, Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberini ve iman edip onunla beraber olanları rezil etmeyecek. Nurları önlerinde ve sağlarında koşacak. Ey Rabbim isteyecekler. Bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen, her şeye hakkıyla kadirsin. Şu mealdeki ayette, Tevbenin faziletine delalet eder. Şüphesiz ki Allah, Çok tevbe edenleri, Çok temizlenenleri sever. Peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem'de, Tevbenin fazileti hakkında şöyle buyururlar. Tevbe edip kötü huylarını terk eden Allah'ın dostudur. Tevbe edip kötü huylarını terk eden günahkar, günah işlememiş gibidir. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyururlar ki, Allah celle celaluhu mümin kulun kötü huyları terk etmesine şu kişiden daha çok sevinir ki, Yanında yiyeceği olduğu halde çölde yolculuğa çıkar. Bir ara konaklar ve başını yere kor uyur kalır. Fakat uyanınca azığının ortadan kaybolduğunu görür. Sağı solu arar, açlıktan ve susuzluktan bitkin bir hale gelir ve kendi kendine şöyle der: Bari gideyim, yiyeceğimi kaybettiğim yere varıp uykuya dalayım ve öleyim. Başını kolu üzerine koyarak ölmek niyetiyle yatar ve uyur. Fakat biraz sonra ansızın uyanır. Bir de bakar ki yiyeceği yanında. İşte Allah Celle Celaluhu bir mümin tevbe ederek kötü huylarını terk ettiği zaman çölde yiyeceğini kaybedip sonra bulan bu kişinin sevinmesinden daha çok sevinir. Rivayet edilir ki, Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul buyurduğu zaman bütün melekler onu tebrik ettiler. Bu arada Cebrail Aleyhisselam ile Mikail Aleyhisselam geldiler ve ''Gözün aydın, Allah tevbeni kabul etti.'' dediler. Hazreti Adem Aleyhisselam sordu ''Tevbem kabul edildi. Şimdi bundan sonra nerede oturacağımı öğrenebilir miyim?'' Bunun üzerine şanı yüce olan Allah, vahiy yoluyla kendisine şunlara bildirdi. Ey Adem, Nesline miras olarak zahmet ve güçlük bıraktın. Ben de onlara tevbeyi bıraktım. Kim beni çağırırsa onun çağrısına mukabele ederim. Nitekim senin çağrına mukabele ettim. Kim benden afdilerse cimrilik etmem, istediği affı veririm. Çünkü ben kullarıma çok yakınım. Onların çağrısına icabet ederim. Günahlarına tevbe ederek, kötü huylarını terk edenleri, kabirlerinden neşe içinde ve güle oynaya kaldırırım. Kötü huyları terk ederek, güzel huylarla bezenenlerin duası, her zaman makbuldür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Allah celle celalihu. Gece günah işleyenin gündüz tevbe ederek bu kötü huyundan vazgeçmesini bekler. Yine gündüz günah işleyenin de gece tevbe etmesini ve bu kötü huyundan vazgeçmesini güneşin batışından doğuşuna kadar bekler. Göklere kadar yükselecek günah işlemiş olsanız da sonra nadim olarak tevbe etseniz ve kötü huylarınızı terk etseniz Allah Celle Celalihu. Tevbenizi kabul buyurur. Kul bir günah işler, sonra da bu günah sebebiyle cennete girer. Sahabe sorar, Nasıl olur bu, ey Allah'ın Resulü? Resul aleyhisselam buyururlar, günahı işler, fakat tevbeyi gözünün önünde tutar, günahtan kaçar. Günahın kefareti nedamettir. ettir. Günahlarına tevbe edip, bir daha işlemeyenler, günah işlememiş gibidir. Bir gün bir Habeşli, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. ''Ey Allah'ın Resulü, ben kötü şeyler işledim. Bir daha işlememek üzere tevbe etsem kabul olur mu?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. ''Evet.'' Adam gitti, sonra geri döndü ve şöyle dedi. ''Ey Allah'ın Resulü, ben kötü bir fiil işlerken Allah beni görür mü?'' Resûl aleyhisselam buyurdular. Evet. Bunun üzerine habeşli bir çığlık attı ve ruhunu teslim etti. Rivayet edilir ki Allah Celle Celaluhu şeytana lanet ettiği zaman şeytan mühlet istedi. Allah Celle Celaluhu da kıyamete kadar mühlet verdi. Bunun üzerine şeytan izzetin ve celalin hakkı için İnsanoğlunun teni canında oldukça, Onu doğru yoldan çıkarmaya çalışacağım dedi. Allah Celle Celaluhu da buyurdu ki, İzzetim ve Celalim hakkı için, oğlunun canı teninde oldukça, Tevbesini kabul edeceğim. Peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Suyun kiri giderdiği gibi, Yapılan güzel ve hayırlı işlerde, Günahları giderir. Birisi, İbne Mesud'a sordu: "Ben bir günah işledim. Tevbe edip bir daha işlemesem Allah beni affeder mi?" İbne Mesud önce yüzünü o adamdan öte çevirdi. Cevap vermek istemedi. Sonra dönüp baktı. Adamın gözlerinden yaşlar akıyordu. Şöyle dedi: "Cennetin 8 kapısı vardır. Hepsi açılıp kapanır fakat tevbe kapısı kapanmaz. Onun başında bir melek vardır. Tevbe et! Karamsar olma! İbni Mesud rivayet eder. Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Bir kimse bir daha işlememek üzere günahına tevbe eder ve kötü huylarını terk ederse, Allah Celle Celaluhu yazıcı meleklere o kula ait yazdıkları günahları unutturur. Aynı şekilde kulun azalarına, Bulunduğu yere ve gökteki makamına da unutturur ta ki kıyamet günü bu günahları işlediğine dair şahit bulunmasın Allah ondan razı olsun Hazreti Ali'nin naklettiğine göre bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Allah Celle Celaluhu mahlukatı yaratmazdan 4000 sene önce arşın etrafında şöyle yazılıydı Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affedeceğim. Ey kardeşim! Bil ki, alel acele büyük ve küçük günahlardan tövbe etmek ve kötü huyları terk edip iyi ahlaklı olmak farz-ı aynıdır. Küçük günahları önemsemeyip devamlı işlemek, büyük günahların meydana gelmesine sebep olur.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 Nadim olarak içli dışlı etmek gerekir. Sadece dışıyla ve diliyle tevbe hali şuna benzer. Bir necis yığını üzerine ipekten göz kamaştırıcı bir örtü örtülür. Altındakinin farkında olmayan herkes bu ipeye hayranlıkla bakar. Fakat biraz sonra örtü kaldırılıp necis ortaya çıkınca seyirciler kaçışı verir. İşte ibadeti içten yapmayanların hali de böyledir. Görünüşleri namazda niyazdadır. Fakat içleri temiz değildir. Kıyamet günü perdeler kaldırılınca melekler onlardan kaçışırlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyururlar. Allah Celle Celaluhu sizin boyunuza posunuza görünüşünüze bakmaz. Yalnız kalbinize bakar. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas der ki, Niceleri vardır ki, Kıyamet günü, Tevbe ettiğini sanarak gelir. Halbuki o, Tevbe etmemiştir. Tevbe etmiş olabilmek için, Bazı şartlar vardır. İçten bir nedametle tevbe etmek, Bir daha günah işlememeye azmetmek, Ve işlememek. Mümkünse, Hakkı yenen kişiye, Hakkını vermek. Mümkün olursa, Hakkına tecavüz edilen kişiyle helalleşmek. Eğer mazluma hakkını iade etmek veya helalleşmek mümkün değilse, onun için dua ve istiğfar etmelidir. Umulur ki, Allah Celle Celalihu onu razı eder. Günahları unutmak, masiyetlerin en kötüsüdür. Aklı olan, kendini hesaba çeker, günahlarını unutmaz. Nitekim denir ki... Ey günahını yüklenen sırtında! Unutma! Geçmiş günahlarını hatırla! Koş! Ölümünden önce Allah'a tevbe et. Ey yasi, Koş! Günahını itiraf et! İmam Ebu Leys anlatır. Bir gün, Hazreti Ömer, radıyallahu anh, ağlayarak Peygamberimize geldi. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, niye ağlıyorsun diye sorunca, Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Kapıda ağlayan bir genç var. Kalbimi parçaladı. Onun için ağlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Onu içeri alın buyurdular. Genç içeri alındı. Ağlıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Niye ağlıyorsun delikanlı? Genç dedi ki, ''Günahlarımın çokluğu beni ağlattı. Allah'tan korkuyorum ey Allah'ın Resulü.'' Sonra aralarında şu konuşma geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. ''Allah Celle Celaluhu'ya eş ve ortak mı koştun?'' Genç cevap verdi. ''Hayır.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. ''Haksız yere birini mi öldürdün?'' Genç cevap verdi. Hayır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahların yedi kat gökler, yer ve dağlar kadar dahi olsa, Allah celle celaluhu affedebilir. Genç dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, benim günahım bundan daha büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu, Senin günahın mı daha büyük, kürsi mi? Genç dedi ki, ''Benim günahım daha büyük'' Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Sordu. ''Senin günahın mı daha büyük, Arş mı?'' Genç cevap verdi. ''Benim günahım daha büyük'' Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Sordu. ''Senin günahın mı daha büyük, Allah'ın affı mı?'' Genç dedi ki, ''Allah'ın affı daha büyük'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, ''En büyük günahı, en büyük olan Allah'tan başka kimse affedemez. Bana günahının ne olduğunu söyle.'' Genç dedi ki, ''Senden utanıyorum, ey Allah'ın Resulü.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Söyle diyorum sana.'' dedi. Genç dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü, ben yedi senedir kefen soyuculuğu yapıyordum.'' ''Son defa ensardan bir cariye ölmüştü. Gittim, kabrini açarak kefenini soydum. Sonra şeytana uydum, ona tecavüz ettim. Az geçmeden Allah'ın kudretiyle cariye dile geldi ve bana şunları söyledi. ''Yazık sana, mazlumun hakkını zalimden alan Allah'tan utanmaz mısın? Beni kabir halkı arasında çıplak bıraktın.'' Üstelik Allah'ın huzurunda cünüp bir hale getirdin. Genç bunları söyleyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa fırladı ve delikanlıyı iterek, ''Ey fasık, çık buradan.'' buyurdular. O da çıktı gitti. 40 gün boyunca Allah Celle celalihu'ya yakardı. Sonunda başını göğe kaldırarak, ''Ey Muhammed'in, Adem'in, ve İbrahim'in ilahı, Eğer beni bağışladınsa, Resulün Muhammed'e ve ashabına malum et. Eğer bağışlamadıysan, Gökten bir ateş indir ve beni yak. Ahiret ashabından kurtar dedi. Bunun üzerine, Allah Celle Celalihu, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Cebrail aleyhisselamı yolladı. Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki, Ey Muhammed! Rabbin sana selam ediyor ve mahlukatı o mu yarattı, ben mi diye soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Beni de diğer mahlukatı da Allah yarattı. Beni de diğer varlıkları da o rızıklandırıyor. Cebrail aleyhisselam getirdiği haberi tamamladı. Allah o genci affettiğini bildiriyor. Bunun üzerine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o genci çağırdı ve Allah Celle Celalihu'nun kendisini affettiğini bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Allah Celle Celalihu için tebe eden günahkarın sesinden daha güzel bir ses yoktur. Ey Rabbim dediği zaman Allah Celle Celaluhu buyur ey kulum diye cevap verir, ve devam eder. Dile dileyeceğini. Sen benim yanımda, Bazı meleklerim yerindesin. Ben senin sağında, Solunda ve üstündeyim. Sana senden daha yakınım. Ey meleklerim, Şahit olun. Kulumu affettim. Zünnuni Mısri Hazretleri der ki, Allah Celle Celaluhu'nun, Öyle kulları vardır ki, Kazara işledikleri günahları, Kalp gözüyle görürler. Tevbe edip, bir daha işlememek suretiyle onları yok ederler. Hüzünlenirler, kederlenirler. Cinnet hassası olmadan cinnet getirirler. Kimseyi incitmezler. İşte Allah'ı ve Resulünü hakkıyla tanıyanlar onlardır. Sonra safa şerbetini içerler. Uzun belalara sabrın mirasçıları olurlar. Daha sonra maneviyat aleminde kalpleri hayran kalır. İlahi kudret perdesinin orduları arasında fikirleri dolaşır. Nedamet çardağının altında gölgelenirler. Günah sayfelerini okurlar. Takva merdiveniyle en yüksek manevi mertebeye yükselmek için nefslerine miras olarak sabırsızlığı verirler. Dünyayı terk etme acılığını tatlılandırırlar. Kabrin sertliğini yumuşatırlar. Kurtuluş ipi ve selamet halkasıyla zafere ererler. Ruhları yükseklere gönderilir, cennet bahçelerine girerler. Hayat denizine dalarlar, sabırsızlık hendeğini atlarlar, heva ve heves köprülerini geçerler. İlim meydanına konarlar, hikmet gölünden sulanırlar, feraset gemisine binerler. Kurtuluş rüzgarıyla selamet denizini yararlar ve rahat bahçelerine, izzet ve keramet menbaına ulaşırlar.